FİZAN EKSPRESİ Farsi Dünyanın Müziği Hazırlayan ve sunan... Milat Bülent Kılıç Selam Berduslane Gerami, Ez Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi, İrem İşnevit. Milad Bülent Kılıç birçoğumuzun gündeminde İsrail var, Filistin var, Hamas var ve biliyorsunuz ben bu programda pek çok kez İran kökenli İsrailli müzisyenleri de tanıttım. Onların müziklerine de yer verdim. Pek çok kez Buharalı, genel olarak Özbekistanlı, Tacik kökenli Yahudi müzisyenlerin müziklerine de yer verdim. İran kökenli İsrailli sanatçı Rita'yı da çaldım ama onun Netanyahu'ya konser vermesini de kınadım veya eleştirdim. Yani konu hiçbir zaman bir din ya da inanç olmadı. Konu Siyonizmin ve siyasal İslamcılığın korkunç, ürpertici pratikleri oldu. İnsafı, adaleti, insanlığı ve dayanışmayı elden bırakan her anlayışın karşısında olmalıyız diye düşünüyorum. Bunu hepimiz için bir ödev olarak kabul ediyorum. Fazla uzatmadan bir şarkı dinleyelim diyorum. Hem Tacikistan'ın hem de Azerbaycan'ın halk sanatçısı olma unvanını kazanmış olan baba tarafından Türkiye'li, İran kökenli Sovyet sanatçısı Leyla Şerifova'dan bir şarkı dinleyeceğiz ama bu gündemle ilişkili olsun diye ondan Arapça bir şarkı dinleyeceğiz. Yey Ehvalati eğer doğru telaffuz ediyorsan. Geçen yaz bir ara Beyrut'taydım. Limanda meydana gelmiş olan ve bana da epey kuşkulu gözüken o büyük patlamanın etkileri aradan iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen devam ediyordu. Beyrut belli açılardan cennet gibi bir yer. Lübnan cennet gibi bir yer. Ama ülke yıllar yılı iç savaşlar, işgaller, saldırılarla harap edilmiş ve bunun bütün izlerini gittiğinizde görebiliyorsunuz. E, aradan iki yıldan fazla zaman geçmesine karşın Beyrut'ta elektrik yok. Neredeyse yok. E, var olan elektrik zırt kesiliyor çünkü ve her yerde dev jeneratörler devreye giriyor. E, elbette jeneratör sahibi olacak kadar şanslıysa insanlar. E, çünkü ben küçük bakkal dükkanını o şiddetli sıcakta e, karanlıkta işletmeye çalışan bir takım e, zavallı insanlar da gördüm. Ne yazık ki e, elektrik olmadığı için birçok yerde trafik ışıkları da yanmıyor. Bu nedenle e, trafikte de bir kaos oluşuyor. E, o büyük patlamanın etkisiyle kentin en turistik bölgesi bütünüyle boşaltılmış halde. Sokak başlarında askerler nöbet tutuyor. Oralarda kum torbaları e, ve tel örgüler söz konusu. E, ülkede günlük hayatta her şey dolarla alınıp satılıyor. Marketlerde etiketler dolarla, ee, öte yandan dinci örgütlerin egemenliğindeki Lübnan'da e, belli açılardan Türkiye'den bile özgür hissediyorsunuz kendinizi. Ee, bunları şunun için söylüyorum, e, Beyrut gibi bir kent bile o büyük patlamadan iki yıldan fazla zaman geçmesine karşın bu kadar perişansa, e, savaşın başladığı ana kadar ki Gazze'yi ve Filistin'i de tahmin etmek mümkün. Şimdi ise İsrail Devleti arkasına emperyalist batıyı dağılarak şeriatçı barbarların da katkıda bulunduğu bir zeminde zaten perişan, yorgun ve umutsuz haldeki bir halkı bütünüyle yok etmeye çalışıyor. Konunun İran'a ilişkin bir kısmı var ona dair de bir şeyler söylemek istiyorum ama önce bir şarkı dinleyelim diyorum. Doğrusunu isterseniz böyle bir ortamda ne çalınır, nasıl yapılır çok da bilemiyorum ama bu programda esas olarak bir müzik programı ve bunu size borçluyum sanıyorum. Dinleyeceğimiz bu parça da önceki gibi Arapça olacak. İran'ın siyasal tarihinin en ünlü şarkılarından biri olan Merabe Bebus'un Arapça versiyonu olacak parçayı Iraklı bir Kürt olan Cafer Hasan seslendiriyor. Şarkının orijinali Merabevus hakkında birçok rivayet var. En yaygın olanı ise 50'li yıllarda idama gidecek olan solcu bir subayın kaleminden çıktığına ilişkin olanı. Bu şarkı İran'da Hasan Golnaregi'nin sesiyle ünlenmişti. Ben size onu ve birçok başkaca Farsça versiyonunu dinlettim. Hatta Hasan Cafer'in şimdi dinleyeceğimiz bu versiyonunu, bu Arapça versiyonunu da 2021 yılında sizinle paylaşmıştım. Şarkının adı Arapça versiyonun adı Qabbellini. Dinliyoruz. İran muhalefetinin beni özellikle İsrail ile ilgili olarak derin bir düş kırıklığına uğrattığını ve aynı zamanda çok da öfkelendirdiğini söylemem gerek. Geçen yılki devrimci ayaklanmalar sürecinde de birçok kez söylemiştim. İranlı muhaliflerin azımsanmayacak bir bölümü Amerikancı, Avrupacıdır. Ama İslami rejimin karşısına dikildikleri için yine de onları ileri ya da ilerici kabul ediyoruz. Ve bu yüzden de destekliyoruz. Bu yüzden destekledik. Fakat İsrail'in... Gazze'ye yönelik yok etme operasyonu başlayalı beri İran muhalefetinde gördüklerim benim midemi bulandırıyor. Çünkü İranlı muhaliflerin önemli bir bölümü ağız birliği etmişçesine aynı şeyi söylüyor. Filistin, Irak, Suriye, Lübnan hiçbir zaman İran halkı olarak bizim davamıza destek vermediler. Filistinli ve Lübnanlı paralı askerler ülkemize geldiler, getirildiler ve bunlar halkımıza işkence ettiler. Ee, i̇nsanlarımızı kurşunladılar, copladılar, çocuklarımızı kör ettiler deniyor. Ee, oysa İsrail hep arkamızda oldu diyorlar. Ee, bu nedenle de İsrail'in yanındayız anlamına gelen sözler edip duruyorlar. Daha utangaç e, İsrail sevdaları ise, e, İsrail İran'a saldırırsa e, bunu fırsat bilip çizmelerimizi giymeli ve bu ortamı İslami rejimi yıkmak için bir devrim ortamına dönüştürmeliyiz diyorlar. Benim aklım gerçekten almıyor bu söylenenleri. İranlı devrimcileri, muhalifleri daha tutarlı, daha onurlu bir çizgide görmek istiyorum. Bu tarzda düşünenlerin sayısı azımsanmayacak ölçüde ama bütün muhalifler de elbette böyle değiller. En başta da komünistler. Ee, onlar İsrail'i de Hamas'ı da terörist olarak görüyor ee, ama Filistin halkına yapılanları da ağır biçimde eleştiriyorlar. Ee, İranlı sosyal demokrat çizgideki bir partinin sürgündeki lideri önceki gün e, çok saygıdeğer bir konuşma yaptı. Ee, İsrail'in ve Batı'nın e, savaşı İran'a taşımasına ramak kaldığını Dolayısıyla Gazze'deki görüntüleri aynı zamanda Tahran'daki, Şiraz'daki, Zahidan'daki görüntüler olarak kavramak gerektiğini söyledi. Ee, İran'da halkın muhalif kesimlerinin aklını başına alması için son demlerin yaşandığını belirtti. Ee, bu arada e, İsrail Devleti'ne e, Orta Doğu'da yılanın başı İran'dadır diyen Şahin Necefi gibilere de çok ağır küfürler ve hakaretler etti ki bence son derece haklıdır. Biliyorsunuz şarkıcı Şahin Nedefi, Necefi bir süredir siyasal bir figüre de dönüşmüş durumda. Özellikle de Şehzade Rıza'yı destekliyor konumda. Ben bir davayı, bir devrimi gerçekleştirmek için emperyalistlerin eteklerine tutunan herkesi, her örgütü, her aydını biraz onur yoksunu olarak niteliyorum ve onların hain olduğunu düşünüyorum. Az önce de dediğim gibi böylesi bir ortamda, böyle bir bağlamda nasıl bir müzik çalacağım konusunda kafam gerçekten karışık bugün. Bu nedenle hiç değilse yine Arapça bir şarkı çalayım istiyorum. Bindi Şelebiye adlı bu şarkıyı sanıyorum ki e, ünlendiren kişi Lübnanlı sanatçı Feyruz idi. E, ama parça e, Türkçe'ye bile uyarlandı. E, İran'da ise Puran tarafından daha sonra Vigen ve Pouran tarafından elbette başkaca pek çok sanatçı tarafından seslendirildi. E, Şane adıyla yani Tarak adıyla e, seslendirildi. Hatta İran kökenli İsrailli kadın sanatçı Rita da yakın zamanda, yakın sayılabilecek bir zamanda İsrail'de seslendirdi Farsça olarak. Bugün dinleyeceğimiz Arapça versiyonu ise birçok dilde olduğu gibi Farsça ve Tacikçe'de söyleyen Sovyet Özbekistan'ın ünlü şarkıcılarından olan Botir Zakirova ait. Parçanın adıysa Krasivaya Devuşka yani Rusca adlandırmışlar ve sanırım güzel kız anlamına geliyor. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. E, ama yeni yayın döneminde bu saat değişecek ve saat 14 olacak. Yani aynı gün e, iki haftada bir cumartesi günleri fakat saat 14 olacak yeni yayın döneminde. Şimdi değil. E, son iki haftanın e, bu kaotik ortamında e, unutulmaması, unutturulmaması gereken iki önemli olay yaşandı ve bunları size aktarmak istiyorum. E, bunlardan ilki Armita Geravent adlı genç bir kız, genç bir kız çocuğu. E, bir kız çocuğu. Tahran metrosunda fenalaştı ve bayıldı, hastaneye kaldırıldı. İktidara bağlı medyalar hızla metronun içindeki bazı kamera görüntülerini yayınladı. Onun için ambulans arayan kişinin ses kaydını yayınladı. Yetkililer çıkıp bir takım demeçler verdiler. Görünüşe göre. Armita komada olmasına rağmen bu durumdan, e, bu duruma ilişkin olarak kimsenin bir sorumluluğu yoktu, e, iktidarın bir dahli yoktu. E, Armita komadayken İran resmi kanallarından birinin muhabiri, e, Armita'nın annesinin yanında, e, canlı yayında, e, bakın anne de bütün görüntüleri izledi ve sıra dışı bir şeye rastlamadı dedi. E, anne ise orada ben bütün görüntüleri izlemedim diye araya girdi. E, ...yayınlanan kamera görüntüleri yaklaşık 6 dakikaydı. Oysa görüntülerin başladığı an ile son bulduğu an e, arasında yani o, o saatte 2 dakikalık bir e, kayıp söz konusuydu. 8 dakika olması gerekirken 6 dakikalık bir görüntü yayınlıyorlardı. E, olayın asıl niteliği günler sonra açığa çıktı... Bir takım muhalif gazeteciler görüntülerin ve ambulansı arama kaydının sansürlendiğini gösterecek bir takım çalışmalar yayınladılar. Bu arada Armita'nın annesi ve bir kadın gazeteci gözaltına alındı, biraz gözdağı vermek üzere. Sonunda da Armita'nın ölüm haberi geldi. Basının sonradan ortaya çıkardığı e, bu görüntülerde yani muhalif basının, muhaliflerin sonradan ortaya çıkardığı görüntülerde rejimin 3 e, kadın polisinin olaya dahil olduğunu düşünmemize neden olacak kuşkulu bir, bir takım görüntüler vardı. E, ama Armita öldü ve şimdilikte olsa öldüğüyle kalmış oldu. İranlı müzisyen... Ferhat Mehrat'ın Com'e yani Cuma adlı şarkısıyla devam edeceğiz. Mehrat bu şarkıyı devrimden hemen önce yapmıştı ee, ve siz bu Cuma'yı kanlı pazar diye de değerlendirebilirsiniz. Çünkü Ferhat da benzer bir şeyden söz ediyor. Cumaları yağmur yerine bulutlardan kan yağıyor diyor şarkı. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İranlı ünlü ve önemli sinema yönetmeni Daryush Mehurcuyu'yı e, Türkiye'de de e, insanlar yeterince tanıyor sanıyorum. E, ben bütün filmlerini izlemedim ama onun siyah beyaz çekilmiş Gav yani inek filmini mutlaka izlemenizi öneririm. E, bu film İran sinemasının da yapı taşları arasındadır. E, Mehurcuyu'nin son filmi ise Senturi adını taşıyormuş. E, ama bu film İran'ın e, tırnak içinde sansür bakanlığınca yasaklanmış. E, öyle bir bakanlık yok kuşkusuz ama ilgili bakanlıkça demek istiyorum. E, Meercü'yü de e, siz hangi bilgi, birikim ve deneyimle ve ne hakla benim filmimi yasaklıyorsunuz diye e, ateş püskürdüğü bir e, video yayınlamıştı. E, bu görüntülerde e, yaşlı Meercü'yü gelin öldürecekseniz öldürün beni. Ama beni susturamazsınız ve sizden hesap soracağım diyor. Hakkımı arayacağım diyor. Geçtiğimiz günlerde mevcuinin kızı eve döndüğünde... ...annesinin ve babasının başları kesilmiş cesetlerini buldu. Annenin bilekleri kırılmış, babanın cinsel organı kesilmişti. Olayın 2-3 e, Afgan hırsızca gerçekleştirildiğine e, dair bir takım söylentiler dolaşıyordu... Ama Meher kızı evden çalınan somut bir şey olduğuna dair bir bildirimde bulunmamıştı. Şimdi e, İran halkı o günden beri şunu sorguluyor. E, hırsızlar niçin böylesine unharca bir katliama girişsinler? Üç kişi tehditle istediğini alıp giderdi. E, oysa burada bir eziyet, bir işkence söz konusu. Olan şüphelinin rejim olduğunu söylemeye kuşku yok çünkü bu türden yığınla sabıkası var rejimin. Zaten bütün muhalifler de rejimi suçluyorlar. Ama ise bir açıklama yaptı. Evet Mehurcu'yu başlangıçta dostumuzken sonradan düşmanımız olmuştu e, ama zararsız bir düşmandı ve bu nedenle de onu öldürmemiz için hiçbir gerekçe yoktu dedi. E, Nedir ne değildir zamanla daha çok şey çıkacağını sanıyorum. Tıpkı Mevurcu'yu gibi başı kesilerek katledilenlerden biri de İranlı sanatçı Feridun Ferruhzat'tı. Rejimin çerileri yıllar önce Almanya'daki evine girip öldürmüştü onu. Bu nedenle sıradaki şarkıyı bu onurlu ve gözüpek sanatçıdan Feridun Ferruhzat'tan seçtim. Onun en ünlü şarkılarından birini dinliyor olacağız. Dele Zare. Bütün değerlerin sınırlarının belirsizleştiği, iyi ile kötünün, gerçekle yalanın birbirine karıştığı, adaletten, özgürlükten yana olan e, neredeyse herkesin türlü ayak oyunlarıyla rehin alındığı tuhaf bir zamandan geçiyoruz sanki. Ama ben fazla ahkam kesmek istemiyorum ve e, sadece işlerin pek de yolunda gitmediğine dikkat çekmek istiyorum. Ee, İran müziğinin en ünlü sanatçılarından olan Guguş'un 70'lerde seslendirdiği güzel bir parçayla devam edeceğiz. Şarkının adı Mordap yani bataklık. Parçanın orijinali eee Hasan ait ve onun tarafından 1970, e, 1973 yılında bestelenmiş. İlk olarak da onun tarafından söylenmişti. E, şarkıyı daha sonra Guguş yorumladı ama ikili artık İki yaşlı müzikten olarak 2018 yılında da bu şarkıyı birlikte çıktıkları bir konserde seslendirdiler ve epey duygulu bir ortam oluştu orada. Benim o yaşlı bataklık, toprağın esiri, benim o yaşlı bataklık bütün dünyadan ayrı düşmüş. İstedim ki bir gün deniz olayım, istedim ki dünyanın en büyük denizi olayım. Arzu ettim denize gidip katılayım ateşe vereyim geceyi yarına ereyim diyor şarkı dinliyoruz Açık radyoda Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İranlı müzisyen Soheil Nefisi'nin Nima Yush için Ay Ademha ey insanlar adlı şiirinden bestelediği güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ee, bu şiirin yer aldığı kitabı 5-6 yıl önce ben çevirmiştim. E, Nima'nın ilk Türkçe çevirisiydi. Şimdi o kitaptan ilgili şiirden e, şiirin bir bölümünü okuyor olacağım size. Ey sahilde lezzetli sofraların başındakiler, Önünüzde ekmek, sırtınızda urba, Biri size sesleniyor sudan, Ağır bir dalgaya yorgun kolunu çarparak, Ağzı ve gözleri yırtılırcasına açılmakta dehşetten. Suretlerinizi sizin ta uzaktan görmekte. Su yutmakta mor derinlikte. Ve çıkmaya çalıştıkça, çıkarmaya çalıştıkça kolunu bacağını, suyun yüzeyine, an be an daha bir takatsizleşmekte. Ey insanlar! O uzak bir yoldan bu eski dünyaya yeniden gönül düşürüyor, feryat ediyor ve yardım umuyor. ''Sakin sahilde hep seyircisiniz ey insanlar'' diyor şiir ve şarkı. Son olarak İranlı büyük şair Ahmet Şamlu'nun hücresinde idamı beklerken kapının açılışına tanık olan bir mahkumun o haline ilişkin yazdığı şiirden bestelenmiş, Derkofl Derkilidi Çerhid adlı şarkıyı dinleyeceğiz ve bu parçayla bu haftaki programı da kapatıyor olacağız. E, parçayı Ali Zenvekili seslendiriyor. Ta Berna Meydiger, Golo Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.